Furkan Suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemler için uyarıcı olsun diye kurunak Furkan'ı yani Kur'an'ı indiren Allah, yüceler yücesidir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca O'na aittir. Çocuk edinmemiştir. Otoritede ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış ve belirli bir ölçüye kavuşturmuştur. Müşrikler O'nun peşi sıra, kendileri yaratılmakta olup hiçbir şey yaratamayan, ayrıca kendilerine zarar da yarar da sağlama imkanına sahip olamayan, ölüme, hayata ve ölüleri yeniden diriltmeye de güçleri yetmeyen çeşitli ilahlar edindiler. Kafir olanlar, bu vahiy ancak o Muhammed'in uydurduğu ve kendisine başka bir grubun da yardım ettiği bir iftiradır diyerek elbette bir haksızlığa ve yalana vardılar. Müşrikler, bu ayetler başkasına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmakta olan öncekilerin masallarıdır dediler. De ki, o Kur'an'ı göklerde ve yerdeki gizliliği bilen Allah indirmiştir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İnkarcılar şöyle dediler, bu ne biçim elçi? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Kendisine bir melek indirilip o da onunla uyarıcı olmalı değil miydi? Veya kendisine bir hazine verilmeli ya da beslenebileceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Ayrıca o zalimler siz sadece büyülenmiş bir adama uymaktasınız dediler. Senin için bak ne biçim örnekler verdiler. Onlar zaten sapmışlardı ve artık gerçeğe giden yolu da bulamazlar. Şahani yüce olan Allah dilerse sana bunların söylediklerinden çok daha iyisini altlarından ırmaklar akan bahçeler verir. Ve senin için özel saraylar da yaratır. Gerçekte onlar o son saati yalanlamışlardı. Biz de son saati yalanlayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden onları görünce cehennemlikler onun kükremesini ve uğultusunu duyacaklardır. Bağlı olarak oradan cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok olmayı isteyeceklerdir. Kendilerine bugün yalnız bir kez değil defalarca yok olmayı isteyin denecektir. Onlara de ki bu mu hayırlı olan yoksa muttakilere vaat edilen kendileri için bir ödül ve varış yeri olan ebedi cennet mi? Onların cennette ebedi kalmak üzere diledikleri her şeyleri olacaktır. İşte bu Rabbinin arzu edilen bir vaadidir. O cehennemlikleri ve Allah'ın peşi sıra taptıkları varlıkları bir araya getirdiği gün... Allah, şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yolu şaşırdılar diye soracaktır. Onlar yani melekler de şöyle diyeceklerdir. Sen yücesin, senin peşin sıra dostlar edinmek bize yakışmazdı. Fakat sen onlara ve atalarına bol nimet verince Allah'ı hatırlamayı unuttular ve helaki hak eden bir toplum oldular. Allah şöyle diyecektir. İşte taptıklarınız sizin söylediklerinizi yalanladılar. Artık azabı geri çevirmeye de yardıma da gücünüz yetmez. İçinizden haksızlık edenlere büyük bir azap tattıracağız. Yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan insan elçilerin dışında bir başkasını senden önce de elçi olarak göndermedik. Sabırlı olup olmayacağınızı denemek için bir kısmınızı bir kısmınıza imtihan ettik. Rabbin görendir. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar inanmamız için ya bize de melekler indirilmeliydi... Ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Şüphesiz ki onlar kendileri hakkında kibir gösterdiler ve büyük bir azgınlığa düştüler. Melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Ve o suçlular her yerden tamamen engellenmişiz diyeceklerdir. Yaptıkları her bir işi ele, al ele alacağız ve onu saçılmış zerreler haline getireceğiz. O gün cennet halkına kalınacak yerlerin en hayırlısı, ve dinlenilecek yerlerin de en güzeli verilecektir. Göğün bulutlarla yarılacağı ve meleklerin de bölük bölük indirilecekleri o gün, işte o gün gerçek otorite merhamet sahibine yani Allah'a aittir. Kafirler için o gün çok zordur. O gün zalim kişi, ''Ah ne olaydım, keşke o elçi ile birlikte bir yol tutsaydım.'' diyerek pişmanlığından ellerini ısıracaktır. ''Ah yazık bana.'' Keşke falan caydost edinmeseydim. Zikir yani Kur'an bana geldikten sonra o kişi beni şüphesiz Kur'an'dan saptırmıştır. Meğer şeytanlaşmış olanlar insanı yüz bırakırmış. Elçi şöyle diyecektir. Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı yalnız bıraktı. İşte böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar yaptık. Doğru yola ulaştıran ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Kafir olanlar Kur'an ona bir kerede topluca indirilseydi ya dediler. İşte böylece kalbini onunla iyice pekiştirmek için peyderpey indirdik ve onu tane tane okuduk. Onlar sana örnek getirdiklerinde biz de sana gerçeği ve en güzel tefsiri yani açıklamayı mutlaka getirmişizdir. Yüzüstü cehenneme sürülüp toplanacaklara gelince konumları çok kötü olanlar ve yolu en şaşkınlar işte onlardır. Yemin olsun ki Musa'ya kitabı vermiştik. Beraberindeki kardeşi Harun'u ona yardımcı yapmıştık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin demiştik. Sonunda inkarcıları yerle bir etmiştik. Nuh kavmi de elçileri yalanladıklarında onları suda boğmuş ve kendilerini insanlar için bir ders, bir ibret kılmıştık. Ahirette de zalimler için acıklı bir azap hazırladık. Ad, Semud... Res halkı ve bunlar arasında Daha birçok nesle de örnekler vermiştik Reddettikleri için Hepsini kırıp geçirmiştik Yemin olsun ki müşrikler Bela yağmuruna tutulmuş olan o şehre Yani Sodom'a elbette uğramışlardır Orayı orada olup biteni Hiç mi görmediler Hayır onlar diriltilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman Allah elçi olarak bunu mu gönderdi Diyerek seninle hep alay ediyorlar Müşrikler Onları savunmakta kararlılık göstermemiş olsaydık neredeyse bizi ilahlarımızın yolundan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördüklerinde kimin yolu şaşırdığını ileride bileceklerdir. Arzusunu ilahı edineni gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onların çoğunun gerçeği dinleyeceğini veya aklını kullanacağını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar yani diğer canlılar gibidir. Hatta yol bakımından daha şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Dileseydi onu hareketsiz yapardı. Sonra güneşi o gölgeye kılavuz yaptık. Ardından o gölgeyi kolayca kendimize çekip aldık. Geceyi sizin için örtü, uykuyu dinlenme zamanı kılan, gündüzü diriliş yani çalışma zamanı yapan da odur. Rüzgarları rahmetinin yani yağmurun önünde müjdeci olarak gönderen odur. O su sayesinde ölü toprağı canlandırmak ve onunla yarattıklarımızdan hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu biz indirmekteyiz. Yemin olsun ki gerçeği hatırlasınlar diye bu gibi gerçekleri aralarında etraflı bir şekilde anlattık. İnsanların çoğu küfürden başka bir karşılık vermemekte direttiler. Dileseydik elbette her şehre bir uyarıcı gönderirdik. Kafirlere boyun eğme. Bununla yani Kur'an'la onlara karşı büyük cihadı gerçekleştir. Biri tatlı ve susuzluk giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi salan da aralarına bir engel yani karışmalarını engelleyen bir perde koyan da odur. Sudan insan türünü yaratan, onu kan bağıyla akraba ve evlilik yoluyla hısım sahibi yapan da odur. Rabbin gücü her şeye yetendir. Kafirler Allah'ın peşi sıra kendilerine yarar da zarar da veremeyen varlıklara tapıyorlar. İşte bu kafirler Rabbine karşı şeytana destek çıkmaya çalışırlar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki buna karşılık sizden Rabbime giden bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Ölümsüz diri olan Allah'a güven ve onu övgü ile tesbih et, Yücel kullarının günahlarını bilen olarak o yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri altı günde, yani altı dönemde yaratandır. Sonra da arşa istiva etmiştir. O Rahmandır. Haberdar olan ondan sor, ondan iste. Onlara Rahman için secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, bizi emrettiğin şey için boyun mu eğecekmişiz demişler. Ve bu istek onların nefretini arttırmıştı. Gökte burçlar var eden, orada bir kandil yani güneş ve aydınlatan bir ay yaratan Allah yüceler yücesidir. Gerçeği hatırlamak isteyen veya şükretmek isteyen için gece ile gündüzü birbirinin peşine getiren de odur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde tevazu ile yürür ve o cahiller, müşrikler onlara laf attığında selam deyip geçerler. Onlar Rableri için gecelerini secde halinde ve ayakta geçirirler. Şöyle derler, Rabbimiz cehennem azabını bizden uzak tut. Şüphesiz ki onun azabı sargındır, kişiyi bırakmaz, ebedidir. Orası ne kötü bir konaklama yeri ve makamdır. Onlar infak ettikleri zaman israf da etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı, yani saygın kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina yapmazlar. Bunu yapan kişi kıyamet günü azabı katlanan ve içinde alçaltılmış olarak ebedi kalacağı bir ceza ile karşılaşacaktır. Ancak iman eden ve iyi işler yapıp ona yönelenlerin kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ona yönelip iyi işler yapan kişi Allah'a tam yönelmiş olur. Rahman'ın has kulları Yalana şahitlik etmez Boş şeylerle karşılaştıklarında Onurlu bir şekilde Geçip giderler Kendilerine Rablerinin ayetleri Hatırlatıldığında ise onlara karşı Sağır ve kör davranmazlar Onlar şöyle dua ederler Rabbimiz Eşlerimizden ve sen, nesillerimizden Bize gözlerin aydınlığını ver Ve bizi muttakilere Yani duyarlı olanlara Önder kır İşte onlar Sabretmelerine karşılık cennette yüksek bir makamla ödüllendirileceklerdir. Orada esenlik ve selam ile karşılanacaklardır. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir ikamet yeri ve ne güzel bir makamdır. De ki, duanız olmasaydı Rabbim size neden değer versin ki? Kafirlere de de ki, siz ise elbette gerçeği yalanladınız. Onun için ileride bu günah size yapışacaktır.